Ceddidü imanakum bi kavli illallah Muhammedur Resulullah buyururlarmış. İmanlarınızı tevhid okuyarak la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz diye buyuruyorlar muhterem simalar. Bu sahabeye karşı hitap düşününüz. Güneşi devamlı gören, nurun karşısında oturan Cibril'in kanat seslerini duyan, vahyin kokusunu alan ashabı kirama karşı Peygamber Efendimiz'in ali ifadeleri. E bize gelince zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için buazu nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidi veriyoruz muhteremimiler ya. <gülüyor>